Çocuk eğitimi konusunda tereddütleriniz varsa ve karşı karşıya kaldığınız sorunlarda çözüm önerilerine veya bir uzman desteğine ihtiyaç duyuyorsanız, hafta içi her salı ve çarşamba günü Türkiye saati ile 11'de çocuk deyip geçmeyin et, dinleyin. Uzman pedagog Adem Güneş, yarının büyüklerinin ruhsal dünyaları ile alakalı aklınıza takılan her şeyi cevaplıyor. Bu programda cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı burç yazıp boşluk bırakarak 37 numaraya gönderebilirsiniz. Çocuk Deyip Geçmeyin her Salı ve Çarşamba Türkiye Saatiyle 11'de Radyonuz Burç Efendi. Efendim iyi e, salılar, iyi günler. Burç Efemde Çocuk Deyip Geçmeyin isimli programımızdan sesimizin ulaştığı her yere bütün gönüllere selamlarla programımıza başlamak istiyoruz. Efendim bir saat sürecek olan birlikteliğimiz içerisinde yine e, çocuklardan bahsedeceğiz. Anne baba çocuk ilişkisinden bahsedeceğiz. Öğretmen çocuk ilişkisinden bahsetmeye çalışacağız. E, çocukların dünyasına birazcık daha farklı bir açıdan girmeye çalışacağız. Efendim her salı olduğumuz gibi, olduğu gibi birkaç haftadır biliyorsunuz bir hikayecik, bir olay vermeye çalışıyoruz programımızın başında. Ve bu olayı yorumlamanızı rica ediyoruz sizlerden. Ki böylelikle pratiğe dönüşmüş olan örneklerimizle de kendi dünyamızda, kendi çocuklarımızda olan ilişkilerimizi de gözden geçirmiş olmak e, amacıyla. E, ben bu arada gelen mesajlarla ilgili, gönderdiğiniz mesajlarla ilgili olarak da birkaç cümle söylemek istiyorum. Şimdi yoğun bir mesaj trafiğiyle karşı karşıyayız ve bu mesajların her birisini... E, maalesef cevaplandırmamız mümkün olmuyor. E, sadece içlerinden o an e, seçtiklerimizi ve bir, birilerine benzemeyen mesajları. Yani bazı mesajlar var ki her hafta e, her gün e, aynı şekilde e, geliyor. Bir gün A şahsından bir gün B şahsından geliyor ama e, önce cevap verilmiş olan sorular mümkünse Tekrardan ele alınmamaya çalışıyor ama yoğun bir mesaj trafiği, mesaj bombardımanı içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Ee, cevap verilemeyen, e, ismine cevap verilemeyen ya da mesajına cevap verilemeyen dinleyicilerimiz e, lütfen kusura bakmasınlar. Aynı mesaj belki bir önceki hafta veya o gün içerisinde başka şekilde ce e, cevaplanmış olduğundandır. Yahut da o güne denk gelen yoğun mesaj trafiğindendir. Efendim güzel mesajlar geliyor bu arada. Onları müsaadenizle hemen okuyarak başlamak istiyorum programımıza da. Efendim bir dinleyicimiz şöyle söylemiş. Selamun Aleyküm Adem Bey. Öncelikle hakkınızı helal edin. Hakkınızda bayağı bir gıybet yaptık. Gıybet yaptık dediğimiz şey programınız ilk başladığında sizden biz somut çözümler bekliyorduk. Ya da sizin tabirinizle çocuklarımızın üzerindeki hangi düğmeye basacağımızın tavsiyesini bekliyorduk. Siz de bize şimdi şu düğmeye basın diye demediğiniz için sizi anlamakta zorluk çektik. Ancak bu haftaki programınızda sizi dinleyince ilk defa kendi adıma söyleyeyim, söyleyeyim ne demek istediğinizi anladım. Siz bize robot değil... İnsan yetiştirme sanatını anlatıyormuşsunuz. Biz de sizden ısrarla şimdi hangi düğmeye basalım diye bilgi talep ediyormuşuz. Acınacak haliminize gülüyormuşuz. Hakkınızı helal edin. Şu an programlarınızın hepsini tekrar baştan dinledim. Ve gecenin bu saatinde size binlerce kere teşekkür etmek için bu mesajı gönderiyorum. Allah ebeden razı olsun. Anlattığınız şeyler sanki radyo terapisi gibi... Çocuğuma bakış açımı değiştirdi demiş bir dinleyicimiz. Efendim e, böylesi güzel bir mesaj e, bizi cidden motive etti. E, evet çocuklarımızın üzerinde şimdi hangi düğmeye bastık altını ıslatan çocuğumuz altını ıslatması bitsin. Ya da bize bağıran çocuğumuzun hangi düğmesine basalım da bağırması bitsin şeklinde bir e, bilgi bizde yok. Biz kök probleme mümkün olduğu kadar değinmeye çalışıyorduk. Ve görüyorum ki bu ve benzeri mesajlar ile sanki radyo terapisi gibi birçok dinleyicimiz e, çocuklarına bakış açısını değiştirmiş. Ve bu değişen bakış açısıyla çocuklardaki problemler de ortadan yavaş yavaş kalktığına dair mesajlar da var. Evet bir dinleyicimiz de şöyle diyor e, sanki elimize bir sihirli sopa verdiniz özellikle ...duygusal yoksunluk ve iktidar mücadelesi konusunda şu anda ben sırrı çözmüş gibiyim. Çocuğumun duygusal yoksunluğunda ona karşılık veriyorum. Duygu bütünlüğünü sağlamaya çalışıyorum. İktidar mücadelesinde ise e, kesinlikle ona taviz vermiyorum. Şu anda her şey yoluna girdi. Çok teşekkür ederim demiş dinleyicimizin bir başka dinleyicimiz. Evet bu ve benzeri mesajlar e, söylediğim gibi... Ciddiye oranda bizi motive ediyor. Önemli olan çocuk terbiyesinin, çocuk eğitiminin sırrını keşfedebilmek. Veya bir başka deyişle çocukluğun sırrını keşfedebilmek. Yani çocuk bir makina ve bu makina hangi düğmeyle idare edilir şeklinde değil. Hayır, çocuk bir ruh ruhu bulunan, çocuk aklı bulunan, Çocuk bir yaşında dahi olsa gözlem yapabilen, şuuru, bulun, şuuru bulunan bir varlıktır. Dolayısıyla çocuğa eğer bakış açımızı değiştirir isek biz o takdirde göreceğiz ki birçok problem de ortadan kalkacak. Yani geçtiğimiz haftalarda değinmeye çalıştım. Yani bir çocuk neden acaba yemek yemez ki? Yani insan zaten yemek yemeye muhtaç olarak yaratılmıştır. Bir insana verebileceğiniz en büyük ceza onu aç bırakmaktır. Peki bir insan neden kendisini aç bırakır ki? Annesinin hazırladığı yemekleri yemez ki? Çünkü çocuğun iç dinamikleri bozuktur. Şimdi çocuğa işte süsleyerek püsleyerek yemek yedirmeye çalışmak acaba çözer mi? Çocuğun hala iç dinamikleri bozukken. Gece saat 1'de yatıyor, sabah saat 7'de kalkıp çizgi film seyrediyor. Ve biz bu çocuktan efendim şey bekliyoruz, yemek yemesini bekliyoruz. E çocuğun gece uykusu yok ki. İşte anne babası akşamları kavga ediyor birbirlerine giriyor çocuk içeride yastığın altına kafasını koyuyor ve hayalinde annesinin belki de babasını öldüreceğini babasının annesine zarar vereceğini düşünerek korku içerisinde yatıyor ve biz bu çocuktan efendim yemek yemesini bekliyoruz. Yahut da çocuğun kafasında öylece dikilmiş kalmışız 3-4 saattir ders yaptırmak için çılgınca bir mücadele içerisindeyiz çocukla. Efendim yazacağı iki sayfa yazıyı üç dört saattir bir türlü yazamıyor çocuk ve ondan sonra da biz yemek yemesini bekliyoruz yahut da çocuktan normal davranmasını bekliyoruz. Evet çocuğun iç dinamikleri bozuk ise bozulmuş ise e, o takdirde bu davranışa da yansıyacaktır. Davranışa yansıyan kısmı ise bizim için yansıyan problemdir. Yani yansıyan problemlerle uğraştığımız takdirde ana problemi göremediğimiz takdirde ana problem çözülmedikçe... Yansıyan problemler farklılaşarak karşımıza yeniden çıkacaktır. E bugün altını ıslatıyordur. Tamam o problem yansıyan problemdir ve çözmüşüzdür. Bir sonraki hafta efendim uykusuzlukla baş etmek zorunda kalacağız. E uykusuzluğunu çözdük. E efendim bu sefer de agresif davranışlarıyla baş etmeye çalışacağız. Hayır eğer biz o çocuğu keşfedebilmiş olsak aslında kardeşi tarafından ezildiğini... Efendime söyleyeyim, evin içerisinde bir takım şeylerin çocuğun ruhuna negatif tesir ettiğini anlamış olsak aslında bu 3-4 problem birdenbire çözülmüş olacak. Evet, biz mümkün olduğu kadar kök problemlere inmeye çalışıyoruz. Çocuğa farklı bir pencereden baktığımız takdirde problemlerin çözüleceğine inanıyoruz. Evet, bugünkü soracağımız soru Ayten Hanım'ın çocuklarıyla olan ilişkisi. Eğer dinleyicilerimiz de hazır ise ve hatta konu komşusuna da lütfen açar mısın bir soru çıkacak radyoda sen ne düşünüyorsun diye e, şu anda e, etrafındakileri de uyarır ise ben sorumu sormaya çalışacağım e, sorumu ikinci bölümde de yine devam ettirmeye çalışacağız e, cevap kısmını ikinci bölümde de devam ettirmeye çalışacağız evet Ayten Hanım'ın probleminden bahsedelim evet Ayten Hanım'ın Beş yaşında kızı, bir buçuk yaşında oğlu var. Beş yaşındaki Meltem, bir buçuk yaşındaki kardeşi Emre ile zaman zaman çatışmalar yaşamaktadır. Meltem özellikle son günlerde Emre'ye kötü davranmaya başlamıştır. Ayten Hanım her defasında Meltem'i uyarsa da kardeşine kötü davranmaması için konuşsa da o gün yine olanlar olmuştur. Meltem odasında bebekleriyle oynarken, Emre odaya girmiş, Meltem'in oyuncaklarından, Meltem'in oyuncak bebeklerinden birini, eline alıp hızlıca dışarıya kaçmıştır. Meltem, Emre'nin peşinde dışarıya bağırarak koşarken, Ayten Hanım duruma müdahale etti. Meltem'e, kardeşine kötü, e, Meltem'e kardeşinin daha çocuk olduğunu hatırlattı. Bir daha kardeşine kötü davranırsan seni cezalandıracağım diye kızdı. Meltem ağlayarak odaya gittiğinde Ayten Hanım Emre'ye döndü ve Emre'ye de sinirlendi. Emre'nin elindeki oyuncağı da hızla elinden aldı. Emre elinden oyuncağın alınmasıyla kendisini hızlıca yere attı ve ağlamaya başladı. Evet Ayten Hanım'ın dramı. Emre bir tarafta kendisini yere attı bir buçuk yaşında. Ee, ve ağlıyor. İçeride kızı Meltem, o da ağlıyor. Ayten Hanım elinde bebekle ortada kala kaldı. Evet, hikayemiz böyle. Bugünkü e, dram, Ayten Hanım'ın çocuklarıyla ki dramı bu. Dinleyicilerimizden şu anda kısa kısa katılarak bu konu hakkındaki duygusal yoksunluk mu, iktidar mücadelesi mi e, konusunda eğer fikirlerini beyan etmek isteyenler, canlı yayına katılmak isteyen dinleyicilerimiz var ise şu andan itibaren arayabilirler. Ayten Hanım'ın çocuklarıyla olan bu durumunu bizlere bir çizebilirler. Evet şu anda hattımızda bir dinleyicimiz var. Efendim merhaba. Merhaba. Evet Ayten Hanım'ın dramını gördük. Sizce duygusal yoksunluk mu kim, iktidar mücadelesi mi kimle yaşıyor? Benimle görüşüyorsun herhalde değil mi? Ben emin evet, olamadım. Evet, evet. Sizinle ee, görüşüyorum. Ben şimdi biraz önce açtım. Şey unutmuşum. Çocuk biraz sorusuzlandı. Sesini duyuyorsunuz zaten. Hı -hı. O yüzden tam dinleyemedim ben hikayeyi. Hı -hı. Sürekli mi için. için? Tamam. Ben kendi oğlumla ilgili bir soru sormak için aramıştım. Sorabilir miyim acaba? Onu ikinci bölümde alsak nasıl olur? Şu anda sadece Ayten Hanım'a yoğunlaşmak istiyorum. Tamam, Veya mesajla da gönderebilirsiniz. Burç yazıp 377'i gönderirseniz oradan da okuyabilirim evet. ben. Ee, yani bu şekilde görüşsem daha iyi anlatacağım derdimi gibi geldi bana ama eğer size e, müsaitseniz, ee, eğer izin verirseniz Ayten Hanıma yoğunlaşalım. Tamam. İkinci şey, bölüm alabilir evet. miyim? İkinci bölümde son sonlara doğru alabiliriz. Evet tekrarla. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Sağ olun. Efendim, mümkünse Ayten Hanım'ın şu anda anlattığım hikayesiyle alakalı yorumlarınızı almak istiyorum. Ayten Hanım'ın 5 e, yaşındaki kızı odasında oyuncaklarıyla oynarken 1,5 yaşındaki Emre birden odaya giriyor. E, Meltem'in elindeki oyuncak bebeklerden bir tanesini alıyor ve hızlıca odadan dışarıya kaçıyor. E, Meltem de doğal olarak bebeği elinden alınmış olmanın verdiği hırsla Emre'nin peşinde koşuyor ve Emre'yi Tam yakalamışken anne birdenbire ortaya çıkıyor. Diyor ki yeter artık kızım Meltem bu çocuğu bir rahat bırak diyor. Niye bağırıyorsun bu çocuğa diyor. Ve e, bir daha eğer bu çocuğu rahatsız edersen kovalarsan e, seni cezalandıracağım diyor. Hadi odana diye gönderiyor Meltem odasına. E, bu sırada da Meltem ağlayarak odasına gittiğinde Emre de e, tabi elinde bebeğin verdiği keyifle tam yürüyecekken Ayten Hanım tabii ona da sinirleniyor. ''Ver'' diyor bebeği. Emre'nin elinden bebeği alıyor. Emre de kendisini yere atıyor elinden bebeğin alınmış olmasından dolayı. Emre yerde ağlıyor. Meltem içeride ağlıyor. Ayten Hanım şu anda bu sahneyi yaşıyor. Siz olmuş olsaydınız Ayten Hanım'ın yerinde nasıl davranırdınız bir... İkincisi çocuklardan hangisi duygusal yoksunluk yaşıyor... Hangisi annesiyle iktidar mücadelesi yaşıyor bu konu hakkında düşüncelerini iletmek isteyen dinleyicilerimiz var ise 3077'ye mesaj gönderebilirler. 3077'ye burç yazıp mesajın başına 3077'ye gönderip düşüncelerini söyleyebilirler yahut da canlı yayına katılmak isteyen dinleyicilerimiz var ise... Efendim canlı yayınla da şu anda bağlanabilirler. Düşüncelerini dinleyicilerimizin düşüncelerini de alabiliriz. Burç Efendi çocuk deyip geçmeyene sorularınız için 0216 524 93, 93 veya burçefem.com.tr Efendim hattımızda bir dinleyicimiz var. Hemen kendisine merhaba diyelim. Merhaba ben fikrimi söyleyecektim. Hı hı. Küçüğü iktidar mücadelesi yaptığını düşünüyorum. Bir kızım da duygusal yoksunluk yaşadığını düşünüyorum. Emre iktidar mücadelesinde evet. Meltem duygusal yoksunluk. Teşekkür evet. ederiz. Hı hı. Teşekkür ederiz. Hı hı. Efendim dinleyicimiz Emre iktidar mücadelesi yapıyor diyor anne ile. Meltem ise duygusal yoksunluk yaşıyor diyor e, dinleyicimiz. Şimdi bu ayrımı iyi yapmamız lazım ki çünkü... Bu ayrım yapılamaz ise anne biraz sonra çocuklarına nasıl davranacağını tespit etmesi lazım. Eğer iktidar mücadelesi yapıyor ise bir çocuk orada o çocuk istediği kadar ağlayabilir orada o çocuğu ağlamaya terk edebilir. Çünkü iktidar mücadelesinde gücü teslim etmemesi lazım annenin. Yok eğer duygusal yoksunluk yaşıyor ise çocuk o takdirde anne onun yanına gidip o duygu ihtiyacını boşluğunu doldurması lazım Şimdi anne bir yol ayrımında Meltem'in mi yanına gidip kızım deyip ona sarılması lazım. Yerde yatan ve bağıran Emre'nin mi yanına gidip oğlum ağlama deyip ona e, karşılık vermesi lazım. Yahut da ikisini de bırakıp e, kenarda mı durması lazım. E, yahut da ikisine de mi gelin hadi hep beraber barışalım demesi mi lazım. Evet dinleyicilerimizden katkıda bulunmak isteyenler var ise 0-212'den e, 0212 e, numarasıyla, kod numarasıyla 524 93'e -93 şu anda bağlanabilirler. Efendim düşüncelerini paylaşabilirler. E, bir düzeltme yapayım. 0216, evet biz Anadolu yakasındayız. 0216 524 -93, 93 numaralı telefonda Ayten Hanım'ın dramıyla ilgili olarak neler söyler dinleyicilerimiz diyoruz. Evet, Ayten Hanım'ın dramıyla ilgili olarak reklamlara girelim, hemen arkasından devam etmeye çalışacağız. Bakalım Ayten Hanım ne yapması lazım? Burç Efendi çocuk deyip geçmeyin sorularınız için 0216 524 9393 93 veya burçefem.com.tr <gülüyor> Burç, çocuk deyip, 93 93 veya bucfm bucfm <gülüyor> Burç çocuk deyip geçmeyin devam edecek. Buç Efendi çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Buç Efendi çocuk deyip geçmeyine sorularınız için 0216 524 9393 93 veya buçefem.com.tr Efendim tekrar merhaba reklamlarımızdan sonra Doyasya şimdi bir yarım saatlik birlikteliğimizle e, birlikteliğimiz başladı e, Hattımızda şu anda bir dinleyicimiz var Bizi reklam boyunca da dinledi kendisini beklettik Efendim merhaba diyelim Merhabalar Evet Ayten Hanım e, Yaşadığı bir dram var İki çocuk birisi odada alıyor birisi de yanında Düşmüş yerlerde yatıyor Evet, evet kim ne e, yaşıyor şu anda e, Şimdi Bu sonuç tabii ki ailenin e, Hazırlamış olduğu Bir e, sonuç daha önceden etkili bir iletişim kuramamasından kaynaklı annenin. Hı hı. Ee, çocuklarını iyi yönlendirmemesinden kaynaklanıyor. Hı hı. Ee, bu sonucu nasıl çözeceğini e, düşünüyoruz. Hı hı. Önce de ben şöyle bir tavsiyede bulunuyorum kendilerine. Hı hı. Ee, çocuk eğer iktidar mücadelesi içerisindeyse hı hı. çocuğu kendi ağlayarak... Bırakmaktan ziyade, hı hı. bu doğru değil tabii ki, o ileride kendisini daha büyük bir depresif bir hayat yaşamasına sebebiyet verecektir. Hı hı. Çocuğuna e, yeni bir sorumluluk yüklemesi, sorumlulukların karşılığında e, bu iktidarı alabileceğini ona e, anlatması gerekiyor. Hmm. Tabii ki ben ailenin diyaloglarını bilmiyorum neler yaşıyorlar, nasıl bir iletişim var. Tabii biz, anlık, var mı? Tabii biz bir anlık fotoğraf çektik şu anda. Hı -hı. Derinlere daldığımızda birçok şey çıkabilir. Ama gördüğümüz manzara elinden çocuğu alınmış bir abla var. Bir buçuk Hı -hı. yaşındaki kardeşi aldı kaçtı ve abla Hı -hı. onunla bir problem yaşıyor. Sizce Meltem duygusal yoksunluk mu yaşıyor, iktidar mücadelesi mi yapıyor? Efendim, Emre duygusal yoksunluk mu, iktidar mücadelesi mi? Şimdi e, Emre'nin yaşamış olduğu belki duygusal yoksunluktur diye düşünüyorum. Emre duygusal Ama, yoksunluk. E, tabii ki. E, öbürü e, Meltem'de Mertem. iktidar mücadelesi içerisinde bence. Meltem'de iktidar mücadelesi. Peki i̇ktidar, teşekkür ediyoruz. durum söz konusu yani. Tamam. Teşekkür ediyoruz size. Tamam. tamam. Efendim canlı yayınımıza bağlanabilir, düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Bu arada gelen mesajlarımız var, mesajlarınızı okuyorum. Efendim bir dinleyicimiz, Emre iktidar mücadelesi, Meltem duygusal yoksulluk yaşıyor demiş bir dinleyicimiz. E, kontrol olmadığı sorununda, e, efendim arada Türkçe karakterler yazılmayınca, Ü, Ç, Ş ve kısaltılmış bir mesaj olunca ben de zorluk çekiyorum galiba okumakta. Kardeşler birbirlerine vurunca bir de soru sormuş dinleyicimiz kardeşler kardeşlerden birbirlerine vurunca vurmayanı vurmaya teşvik etmek doğru mu ben iletisini alabilir misiniz diye sormuş dinleyicimiz. Efendim, Meltem duygusal yoksunluk yaşıyor diye söylemiş. Özet olarak bu dinleyicimizin e, cevabında bu sorusuna da biraz sonra cevap vermeye çalışayım vaktimiz kalırsa. Efendim bir başka dinleyicimiz bu kardeşlerin bu duruma gelmesinde anne geç kalmış, küçük kardeşi ablasına karşı nasıl davranmasını, ablanın da kardeşine nasıl davranması gerektiğini öğretmeli, annenin çocuklarına. Çocuklarını bir araya getirip doğruyu anlatması lazım demiş iyi niyetli bir dinleyicimiz ama bizim bir aradığımız sonuç var İyi niyet her zaman iyi sonuçlar çıkartmıyor pedagojik olarak baktığımızda e, anne bir şey yapması lazım o şeyi soruyoruz dinleyicilerimizden e, ikisini de karşınıza alırsanız e, doğru olmayabilir efendim bir sonraki dinleyicimiz Emre iktidar mücadelesi yapıyor Meltem duygusal yoksunluk yaşamakta diyor. Ayten hanım olsaydım Meltem'e kardeşinin küçük olduğunu Meltem'in de kendisinden büyüklere e, demiş yarım kalmış. Evet duygusal yoksunluk yaşıyor demiş dinleyicimiz e, Meltem için. Bir sonraki dinleyicimiz e, Meltem duygusal yoksunluk, emre iktidar mücadelesi yaşıyor. Anne ise benim gibi çaresiz demiş dinleyicimiz. Evet e, maalesef anneler böylesi durumlarda çaresiz kalıyor ama çareyle ilgili bir şeyler söyleyeceğiz şimdi. E, Meltem, duygusal yoksunluk, emre iktidar mücadelesi demiş bir sonraki dinleyicimiz. Bir dinleyicimiz, Meltem, duygusal yoksunluk, emre iktidar mücadelesi demiş e, ve mesajlarınız gelmeye devam ediyor. E-mail e ile de gelen mesajlarınız var. Efendim burada e, bir dinleyicimiz, e, emre iktidar mücadelesi çünkü küçük çocuklar yeni davranışlarla Kendilerini kabul ettirmeye çalışırlar demiş. Meltem de duygusal yoksulluk yaşıyor diye belirtmiş. Bir dinleyicimiz yine e-mail ile gönderdiği cevapta. Ben olsaydım kardeşimin elinden bebeği alır, ablaya verirdim. Kardeşin elinden bebeği alır, ablaya verirdim. Daha sonra Emre'yi kucağıma alıp dikkatini farklı bir yöne çekerdim. Her ikisi de duygusal yoksunluk yaşamışlardır diyor dinleyicimiz. Efendim düşüncelerinizi... 3077'ye gönderebilirsiniz veya canlı yayında bağlanabilir düşüncelerinizi belirtebilirsiniz 0216 524 93 93 Ayten Hanım'ın dramı konusunda ne düşünüyorsunuz diye soru sorduk efendim siz düşüncelerinizi Zihinlerinizde toparlamaya çalışırken ben yoğunlaşmış olan bir mesaj grubuna özellikle son artık Şubat tatiline girmeden önce anne babaların en çok yoğunlaştığı bir konuya değinmeye çalışan bu konuyla ilgili oldukça da yoğun soru var ders çalışmayla ilgili soru. Çocuklarımıza nasıl ders çalıştırabiliriz yahut da mesajların içeriğine baktığımızda zorluyoruz zorluyoruz çocuklar bir türlü ders çalışmıyor e, sonunda ceza vermek zorunda kalıyoruz doğru mu ne yapmamız lazım diye e, dinleyici mesajları var o, o konuya e, hemen değinmeye çalışalım. Efendim normalde ders çalışma dediğimiz şey bir öğrenme sürecidir. Yani e, aslında bize mekanik gibi gelmiş olsa da çocuk ders çalışırken bir şeyler öğreniyordur. Öğrenme ise bir insanın aslında en keyif alarak yaptığı bir şeydir. Hiçbir şey yoktur ki bir insanın bir şeyler öğrendiği zaman e, aldığı keyif kadar bir keyif versin. Öğrenme süreci insana tatlı bir tebessüm yaşatır... E, yeni yeni ufuklar açar ama maalesef eğer insanlar zorla kendilerine bir şeyler öğretildiğini hisseder ise Efendime söyleyeyim e, belli ana e, maddeleri eksik olan e, başlıkları eksik olan e, şekilde bir öğrenme sürecinin içerisine girer ise Bu sefer öğrenmeye karşı da ciddi bir tepki gösterir Şimdi çocuklarda gördüğüm kadarıyla e, öğren, e, ders yapmayla ilgili gördüğüm kadarıyla Birkaç tane problem var onları alt alta yazmaya çalıştım ben. Şimdi birincisi ders çalışan çocuklarda çalıştırılmaya çalışan çocuklarda derslerini yaptırmaya çalışan çocuklarda zaman planlamasının olmadığını görüyorum ben. Bana problemleriyle ilgili soru yönelten kişilerle azıcık bir deşelediğimiz zaman sorunu bir programın olmadığını görüyoruz. Yani kaçta başlıyorsun derse diye çocuğa sorduğumda. İşte okuldan geliyorum, biraz oturuyorum, ondan sonra başlıyorum. Yani kaçta? İşte biraz oturduktan sonra olmaz. Yani burada yapılması gerekli olan şey e, tam saatinin belli olması. Yani eğer çocuk saat beşte okuldan geliyor ise mantıklı ve doğru bir şekilde e, e, geri kalan zamanı planlayacak olur isek 5'te okuldan geldi yarım saat üstünü çıkarttı efendim elini yüzünü yıkadı vesaire oyalandı biraz 5.30'a kadar vakit geçti efendim kitabını defterini hazırladı bir yarım saatte öyle geçti geniş bir zaman vermek lazım çocuğa saat 6'da örneğin diyelim ki ders çalışmaya başlayabilir ama çocuk bilmesi lazım tam saat 6'da okulun zilinin çaldığı gibi evin içerisinde de dersiğini çaldığını bilmesi lazım. Altı da çocuk dersin başına oturduğunu bildiği gibi saat kaçta da çıkacağını, kaçta da dersin başından kalkması gerektiğini bilmesi lazım. Şimdi zaten çocuklar akşama kadar okulda yoğun bir tempoyla ders yaptıkları için bir de gelip evde aynı şeyi uzun süreli devam ettirmemek lazım. Onun için. En fazla çocuğa 40 dakikalık veya 45 dakikalık bir ders çalışma zamanı vermek lazım. 6'da derse başladıysa her çocuk 6.45'de 7'ye çeyrek kala maksimum olarak dersin başında tutabiliriz. Onun haricinde vereceğimiz çocuğa yükleneceğimiz her şey çocuğu bunaltacaktır. Şimdi ikincisi de ders çalışması için bir çocuğun merak duygusunun olması lazım. Merak duygusu olmadıktan sonra çocuk istediği kadar dersin başına otursun neyi öğrendiğini bilmeden bir şeyleri öğrenmeye kalktığında çocuk o takdirde yine dersleri konusunda sorunlar yaşayacaktır. Bir de merak duygusuna baktığımız zaman aslında çocukların ta küçüklük bebeklik dönemlerinden itibaren aslında anne babaların çocukların merak duygusuna zarar verdiklerini de görüyoruz. Yani çocuk çekmeceleri açtığında içini merak ediyor. Anne pat diye çekmeceyi kapatıyor. Efendim çocuk evin içerisinde gizli gizli yerleri merak edip somyaların koltukların altından geçiyor. Efendime söyleyeyim ara yerlere girmeye çalışıyor. Karanlık yerlere girmeye çalışıyor. Bir şeyleri keşfetmek için bir yaşında bir buçuk yaşında iki yaşında yeni yeni yürümeye başladığı sıralar. Anne o merak duygusunu e, öldürerek çocuğun kolundan tutarak çıkartıyor ise eğer, Yahut da çocuğun merak içerisinde sorduğu sorulara çocuğa uygun cevaplar verilmiyor ise, çocukta ta zaman itibariyle zaman e, içerisinde e, merak duygusu eğer zedelenmiş ise bu çocukta yine e, okul zamanında ders yapma zamanında e, ders çalışması sır sırasında merak hissi e, bitirilmiş bir vaziyette eğer okula başladıysa derslerini yapmakta da zorluk çekecektir. Bir başka bir şey daha var ki o da oldukça önemli. Ders yapabilmesi için bir çocuğun dikkatini toparlayabilmesi lazım. Dikkatini toparlayabilmesi de yine bir e, yetenektir aslında. Ta çocukluk döneminden itibaren geliştirilmesi lazım olan bir yetenektir. Örneğin çocuk oyun oynar iken... Dikkat toparladığı aslında anlardan bir andır sevdiği bir oyunu oynadığı sırada eline oyuncaklarını verdiniz veya sevdiği bir oyuncağını verdiniz veya kendisi buldu bir şeyler onunla oynamaya çalışıyor. İşte aslında çocuk o oyuncakla oynarken aynı zamanda dikkat yoğunlaştırma egzersizleri de yapmaya çalışmaktadır. Anne çocuğu oyun oynadığını gördüğü bir sırada oyununu asla dışarıdan bir müdahale ile durdurmamaya çalışması lazım. Bırak o oyunu oyuncağa şununla oyna dememesi lazım. Ve e, artı bir şey daha var. Çocuk dikkat toplama e, çalışmaları yani bebeklik döneminden itibaren yaparken... Ee, anne kendine çocuğu uydurabilmek için kendi zaman planlamasını da ona e, e, uygun bir vaziyete getirmesi lazım. Yani diyelim çocuğun e, oyun oynama e, zamanı ne zaman? Diyelim kahvaltısını yaptığı sabah saatlerinde hemen arkasından bir bakıyorsunuz ki karnı doymuş olarak altı temiz olarak bir yerlerde kendisine bir oyun bulacak ama anne günlük zaman planlaması içerisinde eğer ee, dışarıya çıkmak zorunda hissediyorsa kendisini veya işte bir arkadaş grubuyla oturacağını düşünüyor ise çocuğun dikkat yoğunluş, yoğunlaştırma egzersizlerinin önüne aslında kendi planlamasını koyduğu için çocuk dikkatini toparlayamayacaktır. Bu egzersizleri tamamlayamayacaktır ileriye dönük olarak. Ders başına oturmuş olan bir çocuğun da yine aynı şekilde evet, çocukluktan beri getirdiği bu yeteneklerin yanı sıra bir de o anda Nasıl bir atmosferde çocuğu dersle baş başa bıraktığımız da oldukça önemli. Eğer içeride anne oturmuş televizyon seyrediyor ise, efendim kardeşlerden büyük abi içeride oturmuş internetin başında işte müzik dinliyor, film seyrediyor, bir takım şeyler yapıyor ise, efendim cam açılmış dışarıda bozacının sesi geliyor, dışarıda araba gürültüleri geliyor, çocukların cıvıltıları, oyun oynayan çocukların cıvıltıları geliyor ise... O sırada çocuğu da oturtturup hadi e, dikkatini ver de ders yap demek çocuktan olmayacak bir şeyi e, beklemektir. Şimdi bir sonraki şey de ders yapmayla alakalı e, çocuktan e, öğrenmeyi beklemememiz lazım aslında e, anlamayı beklemek lazım. Yani çocuk işte matematikte soruları yapıyor. İki kere iki kaç eder? Üç kere beş kaç eder? Beş kere beş kaç eder? Habire ezberliyor, ezberliyor. Ama çarpmanın ne demek olduğunu anlayamamış ise, yani beş kere beş dediği şey, beş tane beş olduğunu anlayamamış ise, o takdirde yine çocuğu, çocuğun e, işleyişi mekaniktir. Yani onun için yüz tane sorun çözmesi çok daha önemli? Yoksa çocuğun Olayı, meseleyi, soruyu veya yaptığı işi anlaması mı çok daha önemlidir? Eğer baktığımız zaman e, meseleyi öğrenmesi çok daha önemli olduğunu görüyoruz. Son bir şey daha söyleyeyim. Başta söylediğim şeyi tekrar da etmiş olayım. Yani ders çalışma konusunda çocuklara baskı yapmak yani e, şeyi artırmaz, kaliteyi artırmaz. Belki o sırada çocuk dersini yapmış olur, annenin isteğini yerine getirmiş olur... Ama öğrenme süreci, anlama süreci tamamlanmamış olur. Dolayısıyla eğer ders yapmayan bir çocuk var ise yine hep söylediğimiz gibi bu bir yansıyan problem olarak düşünmemiz lazım. Acaba kökü nerede bu problemin? Biraz önceki söylediğim şartlarda, biraz önceki söylemeye çalıştığım e, ana hatlarda nerelerde bir kök problem yaşıyoruz onu bulmakta fayda var. Yoksa problem e, çözülmesi e, zor olur. Efendim, Ayten Hanım'a tekrar dönelim. Ayten Hanım'ın problemini, çocuklarıyla yaşadığı problemi tekrardan bir gözden geçirelim. Ne demiştik? Ayten Hanım'ın 5 yaşındaki kızı odasında oynarken 1,5 yaşındaki oğlu yanına geldi ve oyuncaklardan bir tanesini aldı ve kaçırdı. Efendim, çocuk Meltem kardeşinin peşinde koştu, anne olayı fark etti ve... Meltem odasına gönderdi, kardeşine iyi davran, bir daha bağırma, niye böyle yapıyorsun dedi ve e, kardeşine de döndü, bir buçuk yaşındaki Emre'ye de döndü, elindeki oyuncağı aldı. İkisi de kenarda ağlıyor şimdi, burada. Şimdi içeride oyun oynayan Meltem, oyuncaklarıyla bir duygusal bütünlük kurduğunu düşünmemiz lazım. Yani aslında çocuk içeride oyun oynuyor, oyuncaklarının her bir parçasıyla da bir duygusal yakınlık içerisinde. Ve oyun oynayan çocuk kendi oyununa dışarıdan müdahale edilmesine oldukça karşı çıkar. Eğer oyun esnasında Emre odaya girmiş ve oyuncaklardan bir tanesini almış ise Meltem'in duygularına e, saldırıda bulunmuş demektir. Duygularını e, incitmiş demektir. Yani vücudundan bir parçayı alıp söküp alıp götürmüş gibi hisseder o sırada Meltem çünkü oyuna daldığı bir sırada oyuncağını elinden aldı. Dolayısıyla e, Meltem'in kardeşinin peşinden koşuyor olması aslında bir duygusal yoksunluğun işareti ve annenin de bunu fark edip e, Meltem'e ona göre davranması lazımdı. Yani Meltem'e o sırada kızmaması lazımdı. Yeter artık kardeşine niye hep böyle yapıyorsun o senin kardeşin değil mi diye kızmaması lazımdı birazcık onun bu duygu yoksunluğunu anlaması lazımdı. E küçük Emre'ye bakıyoruz elinde ablasının bebeğiyle koşturmuş koridorda geldi anneyle göz göze geldi. Yani e, ve anne elinden o oyuncağı aldığı sırada kendini yere attı. Emre'nin burada yaptığı şey ise e, duygusal yoksunluk değil iktidar mücadelesi. Annesiyle o bebeği elinden alabilmek için annesinin elinden aldığı bebeği tekrardan eline alabilmek için orada ağlıyor. Ağladığını düşünüyoruz. Tabi bu genişletildiği zaman belki olay daha farklı olabilir ama sadece biz dar çerçeve içerisinde baktığımızda Emre'nin bir iktidar mücadelesi yaptığını ve Meltem'in ise duygusal yoksunluk yaşadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki bunu görmüş olmamız neye sebep verecek bizde? Bu, bunu gördüysek eğer o zaman Ayten Hanım davranışlarını da e, biz belirlememiz lazım. Ayten Hanım böylesi bir e, durumda meltemi mutlaka sarıp sarmalayacak. Kızını ağlatarak içeriye gönderme değil. Hayır kızına destek olmaya çalışacak, e, elinden aldığı emrenin elinden aldığı oyuncağı kızına verecek. Ee, tamam kızım ben kardeşinle konuşurum, sen oyununa devam et, istersen biraz sonra da ben yanına geleyim, birlikte oynayalım, kardeşini birazcık içeride sakinleştirdikten sonra veya kardeşin içeride sakinleştikten sonra diyerek Meltem'e onure etmesi lazım, o duygusal yaşadığı boşluğu doldurması lazım. Ee, Emre'ye döndüğümüz ise yerde çırpınan Emre'ye döndüğümüz zaman, İstediği kadar çırpınabilir Emre. Emrecim kusura bakma, istediğin kadar burada çırpınıyor, bağırıyor olabilirsin. Ama bu oyuncak senin değildi ve bir şeyi elde etmek için böyle çırpınarak, bağırarak, çağırarak problem çözmeye çalışman hiç de doğru değil. Ee, anlamasa da Emre bir buçuk yaşında, anlamasa da Emre orada istediği kadar ağlayabilir. Çünkü iktidar mücadelesi yapan bir çocuğun, İktidarının e, yeni, onun e, istediği şeyi vermek onun istediği şeyi e, elde etmesini sağlamak e, bir sonraki isteğinin de oluşmasına neden olacağı için Emre burada o aslında ağlayan çocuk o sırada ağlayan çocuk duygularıyla ağlamaz e, iktidar mücadelesi yapan çocuk genellikle. İşte yendiği zaman aslında elinden oyuncağı aldığınızda, eline geri verdiğinizde çocuk birdenbire susar. E, hani ağlıyordun, niye sustun şimdi? E, çünkü duygusal bir şey yaşamıyor. Ama Meltem'e baktığımızda Meltem'in eline tekrardan oyuncağı vermiş olsak da Meltem yine surat asık olarak odaya gidecektir. Niye? Çünkü duygusal yoksunluk yaşayan çocuğa e, o şeyi verdiğimizde duygu yoksunluğu hemen birdenbire telafi olmaz. Evet, Emre iktidar mücadelesi yapıyor idi. E, Meltem ise duygusal yoksunluk yaşıyor idi. Bugünkü Ayten Hanım'ın evindeki manzara böyleydi. Efendim ben dinleyicilerimizden gelen mesajları da bu arada okuyayım. Onlar da katkıda bulunmuşlar. Meltem çocuğun oyuncağını alıp kaçsa her zaman biz de öyle ne yapmalı? Evet. Meltem oyuncağı alıp kaçıyor ise tam tersini sormuş dinleyicimiz bir buçuk yaşındaki çocuğun oyuncağını alıp kaçıyormuş o zaman ne yapmalı onu da bir başka zaman cevaplayalım çünkü son 3-4 dakikaya girdik efendim Emre duygusal yoksunluk diyor burada bir dinleyicimiz her ikisi de duygusal yoksunluk diyor bir dinleyicimiz. Emre iktidar mücadelesi yapıyor diyor bir dinleyicimiz. Bir dinleyicimiz ikisi de duygusal yoksunluk yapıyor diye söylemiş. Bir sonraki dinleyicimiz iki çocuk da duygusal yoksunluk yaşıyor diye söylemiş. Bir sonraki dinleyicimiz Emre iktidar mücadelesi yapıyor diye söylemiş. Bir sonraki dinleyicimiz kardeşlerin dramı demiş. Evet. E-maillere de bakalım bu arada gelen e-maillerde yine Emre'nin dinleyicilerimizden gayet güzel Emre'nin iktidar mücadelesi yaptığıyla alakalı yoğunluklu mesajlar görüyorum ve Meltem'in de duygusal yoksunluk yaşadığıyla alakalı. Efendim ben buna da çok seviniyorum. Efendim dakikalarımız bugün de yine doldu ve bir programı daha sonlandırmak üzereyiz. Önümde cevaplanması lazım olan sorularınız var. Bu soruları Yarına erteliyorum. Yarın saat 11 ile 12 arasında e, sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağım. Efendim ders konusunda sorularınız var. Efendim e, geçen hafta ısrarla bahsettiğimiz alt ıslatma uyku problemleri var. Yarın saat 11'de çocuk deyip geçmeyende e, sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağım. Efendim şimdilik hoşçakalın.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 Bu programda cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı burç yazıp boşluk bırakarak 37 şeride gönderebilirsiniz. Çocuk tip geçmeyin. Her Salı ve Çarşamba Türkiye saatiyle ile 11'de radyonuz burç efendi.